Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul'ukdeten min lisani yefkau kavli. Gözsüme genişlikler. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Değerli dostlar, bu dersimizde Bakara Suresinin 47. ayetinden tefsirimize devam edeceğiz. Daha önceki dersimizin konusunu hatırlayacak olursanız, İsrail oğullarının Yahudileşme sürecini işliyordu. Daha önce tefsir ettiğimiz ayetler bugün de bu sürecin devamı olan yine aynı konunun bir devamı olan İsrailoğullarının Yahudileşme sürecini işleyeceğiz Bismillahirrahmanirrahim Ya Bani İsraile zikru ni'meti yelleti en aleykum Ey İsrail oğulları size verdiğim nimetimi hatırlayın ve anni fettaltukum alel alemin ve hatırlayın ki bir zamanlar sizi yeryüzü milletleri arasından seçmiştim. Burada bu ayette geçen İsrail oğullarına verilen nimetin ne olduğu üzerinde biraz durmak istiyorum. Bu nimet ne idi sorusuna cevap vermezden önce nimetin kelime ve ıstılah anlamını tarif etmeliyim. Nimet özünde güzellik taşıyan Meşru her şey. Yani insanın özünün güzel kabul ettiği, kabul edilen şeyin özünde güzellik olan ve insanın kendisine kavuşunca mesrur olduğu şey demektir. Arap dilinde evet kelimesi ne'am. İla ifade edilir. Nimetle aynı kökten gelir. Nimet, neam. Evet. Tabii evet anlamına gelen neam ile nimet kelimesi arasında nasıl bir akrabalık var ki ikisi de aynı kökten geliyor denilecek olursa, insanın evet dediği her şeyde bir güzellik bulmuş olması anlamına geldiği için Arap dilinde evet sözcüğü, naam nimet ile aynı kökten gelir. Bir kimse bir şeye evet diyorsa onda bir güzellik bulmuş olsa gerektir. İsrailoğullarına verilen nimet elbette ki peygamberlik ve kitap nimeti idi. Yani bunların da aslına irca edildiği zaman, ilahi mesaj nimeti idi. İlahi mesajı insanlığa taşımak bir nimettir. Bir külfet değildir. Allah, dünya milletleri içerisinden bir milleti, İlahi mesajı taşımakla görevlendirmişse o millete çok büyük bir nimet vermiş demektir. Tabii ki verilen nimet ne kadar büyükse sorumluluk da o kadar ağır olacaktı. Yine buradaki alemin el alemin ifadesini benimiz dünya milletleri olarak çevirdim. Aslında. Fatiha'da da geçen Elhamdülillahi Rabbil Alemin Alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz, sınırsız sayıda hamdolsun. Ayetinde ifade edilen alemin ile burada ifade edilen alemin farklıdır. Oradaki aleminin çerçevesi Bakara suresi 47. ayetteki aleminin çerçevesinden daha giriş. Fatiha'daki alemin tüm varlık. Çünkü Allah tüm varlıkların Rabbidir. Ama İsrail oğullarının içinden seçildiği alemler ise doğaldır ki dünya kavimleri, dünya milletleri. Onun için böyle çevirdim. Cenab-ı Hak Yahudileşen İsrail oğullarına verdiği nübüvvet ve kitap nimetini, yani ilahi mesajı insanlığa taşıma görevini hatırlattıktan sonra onların Allah'ın bu seçimini nasıl suistimal ettiklerine gönderme yapan şöyle bir hatırlatmada bulunur. Vettegu yevmen la tezzi nefsun an nefsin şey'en Öyle bir günün bilincinde olun ey İsrailoğulları. Ki o günde hiç kimse hiç kimseden bir şeyi savamaz. Hiç kimse hiç kimsenin yerine bir şey ödeyemez. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ Ve yine o günde hiç kimseden torpil, şefaat, kayırma, iltimas kabul edilmez. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ O gün hiç kimseden kurtarmalık, yani fidye alınmaz. Ve yine o gün kimseye yardımcı olunmaz. Yani kimse o gün bir diğerine de yardımcı olamaz. İşte böyle bir günün sürekli bilincinde olun deniliyor ayette. Ayette dikkatimizi çeken bir kavram var, şefaat. Şefaat nedir? Kur'an'da birçok ayette şefaat kavramı geçer. Ancak şefaat kavramının geçtiği birçok ayet olumsuz bir formla gelir. Yani mesela allah la ilahe illa huvel kayyum ayetinde geldiği gibi. مَنْ ذَلَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِ Onun izni olmadan kimmiş bakayım şu şefaat edecek olan? İşte hep bu formda gelir. Allah izin vermeden kimse şefaat edemez. Yani yapamaz. Allah'ın izni olmadan şefaat edecek yoktur. Şefaatçilerin şefaati o günde... Hiçbir fayda sağlamaz. Hep ayetler bu formlarla gelir. Yani şefaatin reddi yönünde. Buradan şunu anlayacağız. Bu ayetler, şefaate inanmayan bir toplumu, şefaate inandırmak için mi geliyor, yoksa şefaate inanan bir toplumun bu yanlış inancını tasvih için mi geliyor? Bu soruyu önce soracağız. Bu soruyu sorduğumuzda, Kur'an'daki şefaat ayetlerinden çıkardığımız cevap şu oluyor. O toplum, şefaate inanmadığı için bu ayetlere muhatap değil. Aksine, yanlış bir şefaat inancına sahip oldukları için ayetler böyle geliyor. Onlar, taptıkları putları, Allah'la aralarında bir şefaatçi olarak kabul ediyorlar. Ve kendilerine bu putlara niçin tapınıyorsunuz diye sorulduğunda verdikleri cevap şu oluyor. لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ ذُلْفَا Bunlar bizi Allah'a ulaştıran aracılardır diyorlar. Onun için de putları şefaatçi olarak kabul ediyorlar. Bu nedenle Kur'an'daki Tüm, hemen tüm şefaat ayetleri olumsuz bir dille gelir. Yani siz ahirette sizi Allah'ın elinden kurtaracağını sandığınız, öyle inandığınız bazı şeylere karşı öyle hissetliyorsunuz ki, onları Allah huzurunda şefaatçi kabul ediyorsunuz. Oysa ki Allah kesinlikle kendi izni olmadan hiç kimsenin şefaat edemeyeceğini buyuruyor. İşte Kur'an'daki şefaat ayetlerinden yola çıkarak vardığımız sonuç budur. Yani müşriklerin yanlış bir şefaat anlayışı var, şefaat inancı var ve onların bu inancını reddediyoruz ki doğru şefaat inancı nedir? Dersek şefaati önce iyi kavramamız lazım. Bir benzetme yapalım. Bir ödül veriliyor veya ödüller veriliyor. Ödülleri veren yüce makam ödülü hak eden kimseye verme işini birine tevdi ediyor. Onu onurlandırmak için. Diyor ki, ben bu ödülü falancaya verdim. Ama bunu ona takdim etme işini de sana tevdi ediyorum. Sen ona ver. Ve o ödülü alıyor, hak eden kimseye veriyor. Şimdi soralım, ödülü hak eden kimse ödülü kendisine tevdi eden uzatan kimseden mi aldı yoksa o ödülü kendisine veren asıl daha yüce bir makamdır eğer ödülü alan kimse dönüp de ödülü kendisine tevdi eden kimseden bana ödül verdin bir de falancaya ver derse, doğru bir yerden mi istemiş olur? Ödülün sahibini unutmuş olmaz mı? Ödülün hakiki sahibine bu ihanet olmaz mı? Onun için işte şefaat budur. Ödülü tevdi edenin değildir karar hak. Ödülü asıl takdir eden ödülü takdir eden yüce makam tek Allah. Kur'an'da da bu manada şefaat yalnızca Allah'a ait olduğu açık ve sarahatle zikredilir. Ama onun dışında illa istisna edatıyla onun izniyle şefaat edilebileceği. Yine onun sevdiği kullarına şefaat hakkı tanıyacağı, yine meleklerin şefaat edeceği onun izniyle Kur'an'da geçer. İşte Allah dışında Allah'ın şefaat ettiği kimselere, izni verdiği kimselere ödül veren, yani şefaat edenler aslında ödülü tevdi edenlerdir ödülü takdir edenlerdir. Ödülü takdir etme yetkisi sadece ve sadece Allah'a Onun için de şefaat verenden değil, tevdi edenden değil, takdir edenden istenir. Sadece Allah'tan. Ve bu tevhidin tevhidi inancın bir gereğidir, bir parçasıdır. Yine bu ayette açıklanması gereken bir nokta daha var. Niçin böyle bir ayet gelivermiş bu ayet? Bu niçinin cevabını Yahudilerin mantığında buluyoruz. Onlar Allah'ın vahyi, yeryüzüne yayma göreviyle kendilerini seçme işini kutsal kavim ırkçılığına döktüler. Allah, dünya milletleri içerisinden onları, vahyi insanlığa taşıma sorumluluğunu yapmak üzere seçmiştir. Oysa onlar bu seçimi yanlış algıladılar. Allah'ın bu seçimi aynı zamanda büyük bir sorumluluk yüklüyordu onlara. Eğer vahyi hayata uygular, vahye layık bir ümmet olur. Ve vahyi bozmadan, değiştirmeden, tahrif etmeden insanlığa taşırlarsa, görevlerini yapmış olurlar. Bunu yapmadılar, lakin yapmadıkları halde, yine de şöyle bir yanlış kanaate vardılar. Biz Allah'ın sevgili ve seçilmiş bir kavmimiz. İşte Tevrat'taki kutsal kavim anlayışı kendi elleriyle yazdıkları o yanlış anlayış buradan çıktı. Kur'an bir başka ayetinde onların bu düşüncelerinde ne kadar ileri gittiklerini şöyle vurgular. Onlar diyorlardı ki نَحْنُ أَبْنَاءُ اللّٰهُ وَاَحِبَّاءُهُ Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz. Kur'an Onların böyle bir sapık inanç taşıdıklarını söylüyor. Ve gerçekten de Tevrat'ın tahrip edilmiş birçok yerinde onların bu sapık inancını görmek mümkün. Onlar kendilerini kutsadılar, başkalarını yok saydılar. Onun içinde yabancıya verdikleri isim İbranice goyim'dir. Goyim iki manaya gelir. Bir, yabancı iki kafir man yine tevratın tahrif edilmiş bölümlerinde şu türden ibarelere rastlıyoruz onlar yeryüzündeki İsrail oğulları dışındaki herkes İsrail oğullarına hizmet edecektir onlar onlara köle olacak. onların oğullarını hizmetçi kızlarını köle edineceksin gibi ibarelere dikkat. Ama yine Tevrat'ın tahrif edilmemiş bölümlerinde örneğin Yeremya bölümünde ki Yeremya bir İsrail oğlu peygamberidir, salih bir insandır. Onun bu inanca karşı savaş verdiğini görüyoruz. Ey İsrail oğulları, siz kendinizi üstün zannediyorsunuz. Siz ki Allah'a isyan ettiniz. Siz Allah'ın emanetine ihanet ettiniz. Hala diyorsunuz ki ben sarsılmam, ben bükülmem. Böyle ibarelere de rastlıyoruz Tevrat'ta. Onun için İsrail oğulları işte böyle bir kutsal ırkçılığa saptılar. Bu kutsal ırkçılık onlarda bununla da kalmadı. Milli din haline getirdiler Allah'ın dinini. Yine Tanrı inancını milli ilah haline dönüştürdüler ve Yahova ya da Yahve ismini verdikleri İsrailoğlunun özel tanrısı ilan etti. Dahası tüm Müslümanların da. Peygamberi olan Hazreti Musa'yı ve diğer peygamberleri İsrailoğullarının milli lideri ilan ettiler. Milli din, milli kitap, milli tanrı ve milli önder. İşte İsrailoğullarının sapıklığı bu sonucu bitirdi. İşte bu ayet-i kerimede reddedilen de bu idi. Onlar diyorlardı ki, bize ahirette sayılı günler dışında ateş dokunmayacak. Kur'an bize bunu haber veriyor. <gülüyor> Yalnızca sayılı günlerde bize ateş dokunacak. Birkaç gün onun dışında bize ateş yakmayacak diye bir inanca sapıyorlardı. Niçin diye sorulduğunda çünkü biz Allah'ın dostlarıyız, oğullarıyız diyorlardı haşa. İşte buna bir cevap olarak ey İsrail oğulları siz eğer ahirette özel bir torpil bekliyorsanız kesinlikle böyle bir şey olmayacak. Çünkü siz vahye ihanet ettiniz. Yukarıdaki ayetle hemen bu ayetin arasındaki bağlantıyı kuracak olursak sizi ben yeryüzünde vahyi insanlığa sunmak için seçtim ama siz bu seçimi bir ırkçılığa dönüştürdünüz kötü bir ulusalcılığa dönüştürdü diyor ayet. Devam ediyor. Ve iz necceynâkum min âli firavne yesevmûnekum su el azâbi güzabbihûne ebnâekum ve yestehûne nisâekum Hani hatırlayın, bir zamanlarda sizi firavun'un yönetiminden kurtarmıştı. Ne yapıyordu Firavun? Yeshumunakumsu el-Adem. Size işkencenin en alçağını reva gördük. Erkeklerinizi, erkek çocuklarınızı boğazlıyor, kız çocuklarınızı da bırakıyor. Vafi zalikum balaum min Rabbikum azim. İşte bunda sizin için Rabbinizden dehşet bir sınama var bir sınav, bir intihan vardı. Burada al, al-i firavundaki al, ehil manasına, ev halkı manasına gelir kelime olarak. Ancak mecazi olarak aynen bugün de kullanıldığı gibi bir şirketin yönetici kadrosuna biz bir aileyiz derler. Bir e herhangi bir sosyal organizasyonun yönetici kadrosu biz bir aileyiz der mesela mecazi olarak. İşte burada da Firavun'un ailesinden kasıt Firavun'un yönetimi kadrosu dedi. Firavun sözcüğüne gelince kelime manası büyük ev, saray anlamına geliyor. Ancak daha sonraları eski Mısır'da bu kelime Hakan sultan, han, kral, melik gibi cins isim olarak yöneticiye veriliyor. Onun için bu isim cins isimdir. Firavun diye herhangi bir belirli şahsın ismi yok. Burada anılan Firavun'un isminin Ramses olduğu söylenir kitabı mukaddes müfessirlerince veya bir başkası olabilir. Ama neden Kur'an bunun ismini vermemiş de? cins isim koymuş, yani kral demiş, sultan demiş, yönetici demiş, başkan demiş diye sorarsanız, Kur'an'ın üslubu budur. Bu üslubun hikmeti de şudur. Her çağın kendi firavunu olabilir. Sizin de firavununuz olabilir. Ben firavuna bir isim, özel bir ismi zikredersem, olur ki onu tarihin belli bir döneminde yaşayıp geçip gitmiş eskiden eskide kalmış bir hikaye diye bakar. Ama bu eskide kalmış bir hikaye değil. Bu her çağda yaşanabilecek bir hikaye. Her çağın kendi firavunu, kendi Musası olacaktır. Onun için siz buradaki firavunun kimliğine adına ne olduğuna değil asıl misyonuna kimi temsil ettiğine hangi çizginin hangi düşüncenin temsilcisi olduğuna bakın. O zaman göreceksiniz ki batılın çağlar boyunca tüm liderleri küfrün tüm liderleri firavun çizgisinin adamlarıdır. Tabii ki onun karşısında onlara karşı savaş verenler de Musa çizgisinin insanlarıdır. Bu, bu anlama gelir bir Yine, ayet-i kerimede, dehşet bir sınamadan söz ediliyor. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ min rabbikum عَظِيمٌ Bunda, işte bütün bu zulüm ve işkencede sizin için müthiş bir sınama var. İmtihan var. Cidden, şöyle düşünecek olursak, bir soykırım var ortada. İsrail oğulları Firavun tarafından soykırıma uğruyor. Muahit ve Müslüman İsrail oğulları. Unutmayın İslam sadece bizim değil, ilk insandan son insana kadar tevhid inancına sahip tüm insanların ortak din, dininin adıdır. Onun için İslam sadece Ümmeti Muhammed'in dinine verilen Özel isim değildi. İslam, tüm peygamberlerin getirdiği ilahi mesaja bolmadan inanan muahit ve mümin insanların iddi. Bu manada işte burada sözü edilen, burada işkenceye uğrayan İsrailoğulları, Müslüman İsrailoğulları. Ve onları küfrün önderi, Firavun ve adamları soykırıma tabi tutmuştur. Hatta anlatılır kitaplarda, o dönemin tarihini yazan eserlerde İsrail oğullarında'n kim hamile kalırsa o kadının önce tespiti yapılıyor. Ebeler vasıtasıyla da tüm doğumlar haber alınıyordu. Eğer haber vermemişse haber vermeyen aileyi tümden cezalandırıyordu Firavun yönetim. İşte böyle korkunç bir zulüm var, Hoş, korkunç bir işkence var, soykırım var. Bu soykırımda İsrailoğulları, kadınları ne yaptılar dersiniz? Örneğin şöyle diyebilirlerdi. Nasıl olsa öldürülecek, o halde doğum yapmayalım. Doğur mu? Hayır. Bir tanesi de böyle. Onlar öldürdüler, İsrailoğullarının Müslüman kadınları doğurdu. Bizim vazifemeyi. Görevimizi yapalım. Herkes görevini var. Küfür de görevini yapacak. İman da. İşte onlar yılmadılar. Pes etmediler. Gözlerinin önünde, annelerin gözleri önünde daha yeni doğmuş yavruları öldürülüyor Kafaları kesiliyor. Ama bu onları yıldırmıyordu. Ben vazifemi yapayım diyor İsrail mümin kadınlar. Ve habire doğuruyorlar aslında sonuç ne oldu? Öldürenler değil, ölenler kazandı. Ölenler değil, öldürenler kaybetti. Suda boğulan firavun ve yönetimi aslında döktükleri o bebelerin İsrailoğullarına mensup o masum bebelerin kanında boğuldu. Onun için Bugüne taşırsak eğer Allah bu ayetin modern muhataplarına ne demek istiyor diye sorarsak mesaj açık. Ey müminler, firavunlar sizin de üzerinize gelebilirler. Öyle acı, öyle işkence çektirebilirler ki belki soykırıma maruz kalırsınız ama İsrailoğullarının kadınları kadar yokmuş. Göreviniz neyse onu yapın. Devam edin. Direnmek budur. İşte bu ayeti hemen 45. ayetle yan yana getiriyor. Osteğinu bi sabr ve salat. Salat ve sabırla Allah'tan yardım. Sabrı direniş olarak tefsir etmiştim geçen dersinde. Salatı da hem namaz hem dua olarak tefsir İşte niçin sabır, niçin direniş, niçin dua verseniz bu ayete bakmanız lazım. Bu ayetle 45. ayeti yan yana koyduğunuzda birbirini açık. Başınıza öyle bir şey gelmesi lazım ki sabretmek söz konusu olsun. Dua ile direnmek söz konusu olsun. Sabretmek için de insanı zorlayan bir bela, bir musibet, bir intihan olması lazım. İşte böyle bir bela, böyle bir musibete karşı sabır nedir? Sabrı bu ayet tevkir ediyor. Sabır İsrailoğulları kadınlarının yaptıklarıdır. Doğurmaya devam etme. Onlar öldürüyor madem biz vazgeçelim dememektedir. Ve arkasından da Allah'a yalvarmaktır. İşte o yalvarışlar, o yakarışlar makamını bulacak. Ve İsrailoğulları Musa'larına kavuşacaklar. Onlar... Doğurmaya devam ettikçe, Musa'yı bekleme umutları da devam edecek. Ve Musa, İsrail oğullarının masum çocuklarını katleden Firavun'un kucağında büyüyecek. İşte sabır ve dua, sabır ve namazın sonucunda elde edilen ödül de Musa biçiminde dökülecek oldu. Ve iz sarakna bikumul bahra fe enceynakum Ve ağrakna âle firavne ve Hani hatırlayın Bir zamanda biz Denizi ayırmış Ve sizi Kurtarmıştık Firavun kadrosunu da siz bakarken gözlerinizin önünde boğmuştuk. Burada bah kelimesi geçiyor. Aslında Kur'an'da Firavun'un boğulduğu yerden söz eden ayetlerde iki sözcük kullanılır hep. bah ve yem. Bah Arapça bir kelime. Büyük su birikintisi demektir. Ki deniz, mecazen deniz için kullanılır bugün. Yem ise Arapça değil, İbranice bir kelimedir. Tevrat'ta yem kelimesi kullanılır. Yem suuf biçiminde kullanılır. Ve manası da sal denizi demektir. Ya da papilüs bataklığı manasına gelir. Taha suresinin 78. ayetinde, Firavunun boğulması anlatılırken, "غشيةهم من الجمل" me, "غشيةهم" ifade Yani onları kaplayıp sarı veren şey kaplayı vermiş Bunu da yan yana getirdiğimizde, Tevrat müfessirlerinin Firavunun boğuluşunu şöyle açıkladıklarını görüyoruz. Bugün olmayan ama o dönemde Denize bitişik olan arazi içerisinde büyük bir bataklık yer alıyordu. Sık göllerin bulunduğu bir bataklık. Ve bu bataklık bildiğiniz gibi kamış bataklığı. Bataklıkta kamışlar yetişir. Ki yem ifadesinin İbranice anlamı da bu. Kamış, papirüs, sav anlamına gelir. Sal denizi yem sol son anlamı da bu. İşte Tevrat'ta da bunu açıklayan kimi ayetler gelir. Denilir ki Tevrat'ta Firavun'un boğulma olayı anlatılırken Rab bir rüzgar gönderdi. Bu şiddetli rüzgar hiç kesilmeden sabaha kadar esti ve bu şiddetli rüzgarın kuruttuğu bataklığın ortasındaki bir koridordan İsrailoğulları geçti. Ve bu rüzgar kesili verince Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle arkadan onları takip eden Firavun da ordusu bu bataklığın ortasında çamurlara ve sulara gömüldüler. Taha suresinin 78. ayetindeki Taşıyahum min el Yam mı? ifadesi de böyle bir konu ima ediyor adeta. Tabii ki doğrusunu Allah bilir. Ancak bunun Nil Nehri olmadığı, kuvvetle muhtemel Kızıl Deniz olmadığı, yine kuvvetle muhtemel tarihi hakikatlere göre. Ve izzat etne Musa 40 Musa'ya 40 gece süren bir randevu vermiştik. Sonra takaldu'l-ajla' min ba'dih. Bunun ardından hemen siz bir buzağı, bir inek yavrusu edini verdiniz. Ve entum ve siz kendi kendinize kötülük yapanlardan. Burada ifade edilen hakikatleri birbiri ardınca izlersek Kur'an'ın bize ne demek istediğini daha iyi anlarız. Düşünün öyle bir noktadan geliyorlar ki İsrailoğulları daha çok geçmeyen bir zaman önce dün denilecek kadar yakın bir zamanda Firavun tarafından soykırıma uğraklıyorlar. Ve Allah onları kurtarıyor Firavun'un elinden. Denizi aşıyorlar, mucizeleri görüyorlar. Allah'ın bizatihi yardımına mazhar oluyorlar. müthiş zulümlerden geçiyorlar ve öyle bir noktaya geliyorlar ki gerçekten Allah'a tam sonsuz şükretmeleri gereken bir nokta. O da ne? O noktada Peygamberleri Hazreti Musa Allah'tan vahiy almak için Tur Dağı'na gittiğinde geride bıraktığı İsrailoğulları Allah'a şükredecekleri yerde ediyorlar. Bir buzağı feydahlıyorlar, inek yavrusu. Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Neden inek yavrusu? Neden bir başka hayvan değil de inek yavrusu? Çünkü kendilerini soykırıma uğratan ve köle eden Mısırlılar, Mısır yerlileri ve Mısır Firavun'un tanrıları arasında Hotor tanrısı diye bir tanrı var, sahte tanrı, totem, inek. Bugün Tahrir Meydanı'na bakan eski Mısır meclisi, meclis binası vardır, Kahire'de. O eski Mısır meclis binası şu anda eski Mısır medeniyetleri müzesidir. Oranın ikinci katına çıkan biri hemen şöyle kısa bir göz atışta orada altından inek heykelleri görecektir Firavun dönemine ait. Hem de çok büyük heykeller. Bu heykellerden bazılarının önünde Firavun oturmuş bir halidir. Ben de o heykellerin bazılarının resimlerini de çekmiştim. Ben de halen belge olarak mahpus. Yani düşmanlarının putuna tapacak kadar ihanet içine giriyor İsrail olarak. Düşmanlarını taklit etme bataklığına saplamıyorlar. İşte ayet bunu haber veriyor. Yine yolda karşılaştıkları eski Mısırlılarla aynı putlara tapan bir kavim var. O kavmin de putunu görüyorlar ve o putu görünce kendileri... Hoşlarına gidiyor o put. Ve içlerinden bir sanatkar, Samiri isimli bir sanatkar ki başka surelerde bu olayın ayrıntıları zikrediliyor, biz oradan öğreniyoruz. Firavundan kaçırdıkları takıları topluyor. Altın, gümüş takılar Ve bu altınları eritiyor, işte onlarla o firavun ve hanedanın taptığı hotar putunu yapıyor. İnek yavrusu şeklinde bir heykel dikiyor. Buna saygı duruşunda bulunuyorlar. Tazim ediyorlar bu heykele. İşte İsrailoğullarının bu ihanetini dile getiriyor. Aslında bu aynı zamanda Kur'an'ın ilk ve modern muhataplarına bir şeyi ima ediyor. Bu imada şu. Onlar Altına gümüşe taptılar, dünyaya taptılar, dünya iyileştiler. Bu aslında bir semboldür. İnek yavrusu putu bir semboldü. Onlar bu sembolün şahsında dünyaya taptılar, altına taptılar, paraya taptılar, mala taptılar. Ey ümmeti Muhammed, siz de ümmeti Musa gibi, Rabbinizin bu büyük nimeti olan Kur'an mesajını bir kenara bırakır. Peygamberinizden yüz çevirirseniz, dünyevileşirseniz işte geleceğiniz nokta onların varacağı nokta. Vardığın nokta. Akıbet bu kadar kötü olacak. Burada vermek isteyen mesaj da budur. Summa aqrabna ankum min ba'd zalika le'allekum tashkurun. Allah Onlara karşı ne büyük bir, ne engin bir rahmet ve mağfiretle muamele ettiğini bu ayetle ifade buyuruyor. Bunun ardından sizi yine affettik. Yine affettik. Leallekum teşkurundu. Niçin? Belki pişman olur da Allah'ın size verdiği nimetlere şükredersiniz. وَاِذْ اَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Hani yine Musa'ya hakkı batıldan ayıran kitabı vermiştik ki onu kılavuz edinesiniz diye. Yani ilahi vahyi kılavuz edinmenin için Musa'ya hakkı batıldan ayıran ...bir kitap vermiştik. Burada... ...Furkan... ...sözcüğü geçiyor. Furkan... ...Kur'an'da üç kitap içinde kullanılır. Hem Kur'an... ...hem Tevrat hem İncil için. Furkan... ...hakkı batıldan... ...ayıran... ...manasına gelir. Ayırmak manasına gelir aynı zamanda. Folan vezninden... ...mastardır... Ama ismi fail yerine de kullanılır. Onun için hakkı vasıldan ayıran kimseye veya ayırma işine Furkan denilir. Bu Furkan vasfı kitabın özelliği değildir. Yani Kur'an'ın lafzının özelliği değildir. Furkan vasfı vahyin özelliği vahyin manasının özelliğidir, lafzının değil onun için vahye ait bütün kitaplar furkandır sadece Kur'an değil bildiğimiz ve de bilmediğimiz onun için furkan Kur'an'ın lafzının sıfatı değildir furkan Kur'an'ın manasının sıfatıdır onun için Kur'an'ın manası furkan özelliğini taşır Lafzı ise Kur'an özelliğini taşır. O sebeple tefsirimizin adını tefsirul Kur'an, tevilul Furkan koyduk. Niçin? Çünkü Furkan manaya ait bir özelliktir. Mana tevil edilir. Mana tevil demek bir şeyi aslına döndürmek demektir. Ta hakikatine, yani maksuduna döndürmek demektir. İşte onun için Kur'an'ın tefsiridir, Kur'an'ın te'vilidir yaptığımız. Yine burada leallekum tehdedun buyrulur. Bununla ne ifade edilmektedir? Yani kılavuz edilmekle. Vahi elbette İnsanlara rehber olsun diye gönderilmiştir. Onun için bu ayette geçen kitap, bendenize göre Tevrat'ta yer alan ilk beş kitaptır. Pentatop dedikleri ilk beş kitap. Bu kitap, Kur'an'ın hiçbir tarafında Tevrat ismi Musa ismine izah edilme. Tevrat ismiyle Musa ismi tamlama olarak gelmez. Musa ismine izafe edilen şey üç kelimeyle gelir. Kitap. Bir kitap kelimesiyle, iki suhuf kelimesiyle, üç levha, levâeh çoğulu kelimesiyle gelir. Ama Tevrat ismi hiçbir zaman Musa ismine izafe edilmez. Niçin derseniz? Çünkü... Çünkü o günün Arapları Miladi 7. yüzyılın Medine'deki Arapları Tevrat diye Musa Aleyhisselam'a gelen kitaba değil tüm İsrail oğulu peygamberlerine indirilen 39 kitabın toplandığı mecmuaya diyorlardı. Onun için bu hakikati gözeterek Kur'an'da Tevrat ismi Musa Aleyhisselam'a izafeden geldi. Ama aynı zamanda aynı zamanda yani hem Medine Yahudilerinin itirazına mahal olmasın diye Kur'an bunu gözetir hem de işin doğrusunu gözeterek Musa Aleyhisselam'a gelen kitabın müstakil olarak bir kitap olduğundan bahseder ki o da Tora ismi verilen aslında hakiki Tevrat'ın o olduğu ilk başkaldır. Bu çok ilginçtir. Kur'an'ın bu ayrımı yapması gerçekten hayli manidardır. وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا Hani Musa toplumuna demişti ki ''Ey toplumum, ey kavmim, siz kendi kendinize kötülük ettiniz bu kuzağı edinmekle, peydahlamakla.'' Ben burada ittihaz kelimesini peydahlamak diye çevirdim. Ama buradaki ''Bittihazikumul icle'' ifadesine, ibaresine bir ikinci mef'ul, bir ikinci tümleç ekleyerek onu ilah edindiniz, onu tanrı edindiğiniz manası verebilirdim. Diğerleri gibi. Ancak ben olduğu gibi çevirmeyi daha doğru buldum. Buzayı peydahladığını, bir şeyi peydahlamak ayrı bir şey diye düşünüyorum. Allah'ın burada bize ifade ettiği şey de budur diye düşünüyorum. Peydahlamak, yani ortada böyle bir şey yokken, zorla siz kendinize bir put peydahladınız. Belki onlar bizatihi buzağa bizatihi secde edip tapmıyorlardı. Ama onlar buzağa saygı gösteriyorlardı. Gönüllerinde tap kurmuştu. Biz bunu Kur'an'dan öğreniyoruz. Ve üçribeti kulubihil Bu sevgisi gönüllerine içirildi manasına gelir. Tam harfiyen anlamı budur. Ama gönüllerinde taht kurmuştu diye çevirebiliriz bunu Türkçe. Gönüllerinde taht kurmuştu. Hadise buydu. Yoksa belki de önünde yere kapanmıyorlardı. Belki kendilerine vahyi gönderen kendilerini Firavun'un zulmünden kurtaran ve Musa Aleyhisselam'ın kendisinden haber getirdiği Allah'a inanır gibi o buzaya inanmıyorlardı. Gönüllerin önünde cereyan ediyor her şey. Ama ne yapıyorlardı? Saygı duruşunda bulunuyorlardı. Gönüllerine dünyayı koymuşlardı. Altın ve gümüşe taparcasına seviyorlardı. Bağlıydılar. Ve düşmanlarını taklit ediyorlardı. İşte bu buzağı aslında hepsini sembolize ediyor. Onun içinde ben harfiyen tercümeyi tercih ettim. Fetubu ila bari'kum Yaratıcınıza tövbe edin, af dileyin. Faktulu enfusekum Nefislerinizi öldürün. Velikum hayrullakum enge bari'kum Bu Yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır. Fetaba aleykum. Böylece sizi affeder. İnnehu huve't-Tawwabur Rahim. O tevveleri çokça kabul eden ve kullarına çokça merhamet edendir. Burada dikkatinizi çekmişse faktulu enfusakum Nefislerinizi öldürün diye çevirdiğim bir bölüm var. Bu bölüm tefsirlerde kendinizi öldürün biçiminde anlaşılır ve öyle tefsir edilir. Ve bu bölümü tefsir eden müfessirler bu tefsir saderinde birçok rivayet aktarırlar. Derler ki Yahudilerden gelen bu rivayetlere göre o gün birçok insan... Birbirini öldürmüştü ve 70 bin kişi orada ölmüştü. Bu emir üzerine derler. Onlar birbirlerini öldürmüştü derler. Yani bu emri birbirinizi katledin anlamını anlarlar ve İsrailoğullarından gelen rivayetleri de buna destek olarak zikrederler. Aczane bendeniz nefislerinizi öldürün anlamı olduğuna inanır yani buradaki emrin tamamen insanın nefsini terbiye etmesi, ıslah etmesi emri olduğuna izledi. Buna inancım da şu iki sebep yüzünden. Bir, hemen üzerinde fetubu ila barib. Yaratıcınıza tevbe edin emri var. Tevbe eden o günahı işlememiş. Tevbe eden Affed, eğer tevbesinde samimi ise Cenab-ı Hak tevbe edin buyurmuşsa elbette ki tevbeleri kabul edecek olanda kendisidir. Kabul edilmeyecek bir tevbeyi emretmez. Bu bir. İkincisi burada eğer biz bu ibareye birbirinizi kendinizi öldürün manası verirsek onlar bu kendilerini öldürmüyorlar. Bu intihar olurdu. Birbirlerini öldürüyorlar. Oysa ki ayette birbirinizi öldürün değil, kendinizi öldürün diye çevrilmesi lazım eğer öyle anlarsak. Onun için nefislerinizi terbiye edin. Nefislerinizi öldürün anlamına geldiği yönünde tercihimi kullanıyorum. Tabii en doğrusunu Allah verir. وَالِكُمْ خَيْرُ lekum bari bârikum'' Bu, yaratıcınız katında sizin için çok daha hayırlıdır. ''Fetâbe aleykum'' Böylece secevâb eder. ''İnnehu huvet Rahim. O tevbeleri çokça kabul eden ve insana acıyandır. ''Ve iz kultum ya Musa lennu'mine leke hattâ nerallâhe cehreten'' Hani bir zamanda demiştiniz ki ''Ey Musa, biz Allah'ı açıkça, görmedikçe sana inanmayacağız. Niçin açıkça ibareti var burada? Çünkü Allah'ı onlar rahmetiyle, merhametiyle, yardımıyla kaç kez gördüler. Önlerinde sular yarıldı. Firavundan kurtardı Allah onları. Onlara çölde nimetler verdi. Hiç zahmetsiz elde edecekleri men ve selva ve üzerlerine bulutu geldi. Onları öyle belalardan kurtardı ki Allah'ı onlar eserleriyle gördüler. Rahmet ve mağfiretiyle gördüler. Yardımıyla gördüler. Ama buna rağmen Yahudileştikleri için açıkça görmek. Ve böyle bir bahaneyle Musa Aleyhisselam'ın karşısına çıktılar. Ve açıkça görünceye kadar sana inanmayacağız. Aslında burada ifade edilen şey Allah'a inanmayacağız değil. Senin Allah'tan getiriyorum diye getirdiklerine inanmayacağız. Senin Allah'la buluşmana, senin Allah'ın peygamberi olduğuna inanmayacağız manasının daha güçlü olduğunu zannediyorum ediyorum. فَأَخَذَتْكُمُ ve وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ Siz bön bön bakıp dururken bir saika bir yıldırım çarpın ve belanızı buldunuz. Tabi buradaki yıldırım hakiki manada olabileceği gibi mecazi manada da olabilir. Yani yüreklerinde çakan bir şimşek, çakan bir yıldırım sebebiyle tamamen yaptıklarının çok büyük bir hata, büyük bir ihanet olduklarını anlayıp geri dönmek anlamına da alınabilirse de ben hakiki manasının daha güçlü olduğunu sanıyorum. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Bunun ardından sizi yine yeniden dirilttik. Bu diriltme Allahu alem. Manevi ölümün ardından manevi bir diriliş. Yani bu insanlar bu ihanetleri, bu küfürleri yapıp ondan sonra Allah'a tevbe ettikten sonra Allah ölen kalplerine Ölmüş gönüllerine yeniden bir iman biriliği lütfetti, bahşetti. مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Umulur ki şükredesiniz diye. Tabii ki buradaki ölümü sosyal ölüm olarak almak da mümkün. Gerçekten de bir toplum ki imansızlıkla dolup taşıyorsa o topluma ölüler demek mümkün? Bunu söylemekte bir sakınca yok. Onun için böyle bir toplumun dirilişi de iman ile olacaktır. Mümin bir toplum diri bir toplumdur. Ve Kur'an'ın çağrısı da diriliş çağrısıdır. Kur'an'ın kendisinin buyurduğu gibi. "Razallena aleykumul gamama. Ve enzelna aleykumul menne ve'l Üzerinizdeki bulutla sizi gölgelebilir. Ve size men ve selva ile ikram et. Burada ikram ettiğin anlamı nerede diye sorulursa eğer enzelna ifadesi ikram et manasına gelir Arap dilinde. Enzele kelimesinin Arap dilindeki kök anlamı ikramdır. Onun içinde Araplar kendilerine misafir gelen birinin önüne çıkardıkları sofraya nüzul derler. İkram edilen yemeğe nüzul adını verirler. Burada zaten mennin yerde biten veya yerde yetişen bir şey olduğunu biliyoruz. İnen gökten değil. O halde biz gökten inmiş manası verirsek dahi vakaya zıt düşer. Onun için kelimenin ta kök manasını verip burada men ve selvanın Allah tarafından ikram edildiğini söylememiz gerekiyor. Nedir men? Man diye geçer Tevrat'ta. Denilir ki İsrailoğulları sabah kalktıklarında Çöldeki kumun üzerinde kişniş tohumu gibi beyaz kırağı gibi çölde çölün kumunun yüzeyine serer serpe yayılmış bir şey bulurlardı. Bunu toplarlar, öğütürler, harika bir ekmeği olurdu bunun. Hem de yağı kendinden çok lezzetli bir ekmeği olur. İsrail yolları onunla beslenirlerdi. Denilir Tevrat'ta. Lakin Peygamberimizin bir hadisinden yola çıkarak o buyuruyor ki mantar mendendir, kem'e. Yani mantar mendendir buyuruyor Resulullah. Demek ki zahmetsizce kendi kendine yetişen her şey men olarak isimlendirebilir, isimlendirilebilir. Yani İsrailoğulları Allah'ın kendilerine ekmeden, dikmeden, zahmet etmeden verdiği nimetlerle, rızıklanıyorlardı. Onun için işte mantar da öyledir. Suyunu atarsınız toprağa, kendi kendisine verir. Zahmeti yoktur. İşte bunun gibi yine bir çök çöl kaktüsü olan ve sıcak iklimlerde yetişen tın çöl inciri ki o da kendi kendine yetişen kaktüs meyvesidir ve harika, serinletici bir özelliğe sahiptir. İşte onun gibi selvayı bıldırcın Kuşunun eti olarak nitelendirirler, nüfettirirler. Kelime anlamı olarak selva, insanı teselli eden her şey. Kulû min mâ Size verdiğimiz rızıkların güzellerinden giyin. İyilerini seçip, hoş taraflarını seçip giyin. Ve mâ valemûnâ. وَلَكِمْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Onlar bu rızıklara, bütün bu Allah'ın nimetlerine ihanet etmekle Allah'a, yani bize kötülük yapmadılar. Ne yaptılar? وَلَكِمْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Kendi kendilerine kötülük yaptılar. <gülüyor> hani bir zamanda demiştik ki şu kente kapıdan yerden gelenlerin gittiği yerden gelenlerin gittiği yerden gelenlerin gittiği yerden gelenlerin gittiği yerden ve qulu hatta astagfirullah Affet bizi ya Rabbim deyip mağfirlekhum hatalarınızı. Biz de ne yapalım? Sizin hatalarınızı affedelim. Ve sen azidul Allah'ı görür gibi yaşayanlara biz nimetlerimizi artıracağız. Burada üzerinde durulması gereken bir kelime var hıtta hıtta İbranice yukarıdan bir şeyin indirilmesi manasına gelir ki bize af indir bize mağfiret indir bizi bu yaptığımız tüm kötülüklerden dolayı affet manasına bir istiğfar kelimesidir belki e, İslam terminolojisindeki estağfirullah ifadesiyle aynı anlam ifade eder Yine bu kelimedeki muhsinini Allah'ı görür gibi davrananlara biz nimetimizi artıracağız diye çevirdim. Çünkü ihsanı peygamberimiz böyle tarif etmiştir. En te'abudallâhe ke'enneke terâhu <gülüyor> Allah'ı sanki görür gibi kulluk etmendir. illem tekun terahu. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da fe innehu yarake, o seni görüyor buyurmuştur. Onun için ben peygamberin ifade ettiği gibi tanımlayarak ihsanı aynen öyle çevir. Fe beddelellezine zalemû qavlen gayrallezî lehum. O kendi kendisine kötülük eden kimseler, kendilerine söylenen sözü bir başkasıyla değiştirdiler. فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا رِزَّمْ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا Biz de bunun üzerine ne yaptık? Onların üzerine, o kendi kendisine, kötülük edenlerin üzerine, yukarıdan büyük bir bela indirdik. Yoldan saptıkları için, بِمَا كَانُوا يَبْسُقُونَ Yoldan saptıkları için, üzerlerine yukarıdan, büyük bir bela ediyorduk. Ve izist kamusa liqaumati fakul nadrib bi'asaka alhajar. Hani bir zamanda Musa toplumunu suvarmak istediği zaman fakul nadrib bi'asaka alhajar demiştik ki Musa'ya değneğini taşa Sen fajarat min sifnata 'ashrata 'ayna tam 12 pınar fışkırdı o değneğini taşa vurur vurmaz 12 pınar fışkırılar kad alima kullu unasin mashrabuhu <meşrebehum> ki herkes içeceği yeri bilsin diye böyle emretti kulubeshabu <gülüyor> o halde hepiniz içiniz mirrizkilla Allah'ın size verdiği rızıktan vela <gülüyor> tasav el ardı yeryüzünün fesadıyla sonuçlanacak düzenbazlıklar yapmayın. İsrailoğullarına işte böyle buyruluyor. Yeryüzünü fesada verecek yeryüzünün fesadıyla sonuçlanacak düzenler kurmayın. Düzenbazlık yapmayın. Yukarıdaki bir ibare üzerinde durmak gerekiyor ki bu ayetin ifade ettiği İsrail oğullarının çölde susuz günlerce kalmaları sonucunda Allah'ın onlara bir nimeti var. Hatta ben gitmedim ama gidenler bu kayanın su çıkan kayanın 12 deliğiyle halen bugün de orada durduğunu, bulunduğunu ziyarete açık olduğunu söylüyorlar. Sina çölünde. Ama bendeniz gitmedim. Evet, burada ifade edilen bu nimet, e, İsrail oğullarına bunca isyanlarından sonra Allah'ın verdiği yeni bir nimetti. Ancak tabii onlara şu uyarıyla birlikte verilmişti. Yeryüzünün fesadıyla sonuçlanacak düzenbazlıklar yapmayın. Ben buradaki ta sev ve la te'asev ifadesini düzenbazlık biçiminde çevirdim. Çünkü asaya fark edilmeyen bozgunculuk, ayese ise fark edilen bozgunculuk manasına gelir. Bu asa, asaya kökünden gelme. Aslında bu gibi kelimeler Arap dilinde bizdeki çömlek, çölmek mesela. Ee, bu kullanıma benzer. Bazen bazı yerlerde çömle'e çölmek derler. Yani e, L ile M yer değiştirir. İşte Arap dilinde de böyle harflerin yer değiştirişi var. Ancak bu yer değiştirme sonucunda manada da küçük farklılıklar, nüanslar meydana geliyor. وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَّا فِرَ عَلَى طَعَامٍ Hani bir zamanda demiştiniz ki, ey Musa, biz bir tek yemeğe dayanamıyoruz. Artık bir tek yemeğe bıktık. Yemekten dolayı bıktık. Fet'u <fettolana> rabbeke, Rabbine yalvar da bizim için yukric lena mimme tümbitul ardu min bakliha. Bize yeryüzünün bitirdiği şeylerden çıkarsın. Ne gibi? Min <türük> bakliha. Baklagillerden çıkarsın. Ve kabak cillerden acur manasına gelir ki bazı mealler salatalık, bazı mealler buna kabak demişler. Aslında kifte acurdur. Salatalık Arap dilinde şu anda hıyar ismiyle anılır ki Türkiye'de öyle geçmiş. Ama biz bu ismi geçmiş eserlerde bulamıyoruz. Hele hadis kitaplarında hiç bulamıyoruz. Hıyar. Biz sadece kıstayı buluyoruz. Kıstadan da şöyle söz ediliyor hadis külliyatında. Resulullah bir elde olgun hurma, öbür elde salatalık olduğu halde ikisini bir yermiş. Demek ki kıstayı olduğu halde buna kabak demek o zaman yanlış olur. Çünkü kabak çiğ olarak yenmez diğer elde. O halde hıyar da bir kültür bitkisi olarak acurdan türetilmiş yeni bir bitki olduğuna göre biz acur olduğu sonucuna varabiliriz. Ve fumiha sarımsak versin bize. Ve adesihâ yine yerin mercimeğinden versin. Ve bafaliha ve soğanından versin. Musa dedi ki, qal, etestabdilûne lezîhu ve ednâ billezîhu ve hayır. Siz Aşağı ve alçak olanı yüksek olanla takas etmek mi istiyor? Yani siz aşağılık olanı alıp yüce olanı vermek mi istiyor? Neydi burada Hz. Musa'nın yüce olanla kastı? O tabi ki men ve selva ile e, mercimek, soğan, sarımsak değil. Katiyen. Bitkiler arasında bir ee, sınıflama yapılmıyor burada. Yüce olan hürriyet. Siz şimdi hürriyetinizi aldınız soğan sarımsaktan vazgeçmekle. Şimdi hürriyetinizi verip soğan sarımsağı geri mi elde etmek istiyorsunuz? İhbitu mısran. O halde hadi dönün mısra. Mısra dönün. Fe inne lekum masel. İstediğiniz orada Eğer siz soğan sarımsağı hürriyete değişecekseniz, köleliğe razı olup, yeter ki soğanlı, sarımsaklı olsun diyecekseniz, hadi, dönün müstah. İstedikleriniz zaten oradan var. Verin hürriyetimizi, alın köleliğimizi ve soğan sarımsağınız, diyordum. Ve duribet aleyhimun zilletu, vel meskenetu. Ve işte bunun üzerine, onların üzerine zillet, aşağılanma mührü vuruldu. Vel ve hazimet yenilgi ve aşağılık olma mührü vuruldu. Ve ba'u bi gadab Allah. Allah Allah'ın da gazabına uğradılar. Allah'ın gazabına uğramak ne demek? Bunun üzerinde durmak lazım. Ee, özellikle bu gibi ibarelerin Kur'an'da yanlış anlaşılıp Lanetli kavim mantığına dönüştüğünü görüyoruz. İsrailoğulları lanetli kavimdir mantığı. Ki bu yanlış bir mantık, lanetli mantıktır. Lanetli kavim yoktur, lanetli mantık vardır demiştik. Onların yaptığı lanetleniyor kavim değil. Yoksa o kavme mensup olup da herhangi bir çağda yaşamış olanın ne suçu? Burada lanetlenen bu tavırdır. Bu tavrı yapan herkes lanetlenir. Kaldı ki Kur'an'da münafıklar da Allah'ın gazabına uğramıştır. İfadesi kullanılır münafıklar için. Yine bir mümini kasten öldüren kimse için Allah ona lanet etmiştir buyurdu Kur'an'da. Demek ki lanetli olmak sadece İsrailoğullarına has bir şey değil Lanet edilecek işi yapan lanetlenir. Onun için lanetli kavim yoktur, lanetli mantık vardır. Ümmeti Musa bunları yaptı, lanetlendi. Ümmeti Muhammed içinden de bunları yapan olursa, yani hürriyetini soğan sarımsağı değişen, değişecek olan, yüce olanı satıp da aşağılıkla alçak olanı alan, dünyalık karşısında imanlı ve dinini değerlerini hata olursa işte o da böyle lanetlenir diye anlamak lazım. Velike bennehum kanu yekfuruna biayetillah ve yektuluna ennebiine bighayril hak. İşte bütün bunlar onların Allah'ın ayetlerini inkar etmelerinden dolayıdır. Ve peygamberleri katletmelerinden öldürmelerinden dolayıdır. Haksız yere öldürmelerinden ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْزَ كَانُوا يَعْتَدُونَ Yine bu, bu nedir? Onların taşkınlık yapmaları ve isyankarlıkları yüzündendir. Bütün bunların temel sebebi. Onların isyankarlıkları ve taşkınlıkları. Burada hemen ifade edip geçmeliyim. Peygamber katili olmalarından kasıt Yahudilerin birçok peygamberini öldürmüş olmalarıydı. Yine onların, örneğin öldürdükleri peygamberlerden bazıları İlyas, İshaya, Mikaya, zekeriya Yahya Aleyhisselam ecmain hazretlerini öldürmüşler. Onlar için Matta İncil'inde İsa aleyhisselam şöyle seçlenir Yahudilere. Kudüs Ey Peygamberlerini taşlayan, öldüren Kudüs Onun için Yahudilerin Peygamberlerini ve yani nasıl zulüm reva gördükleri, nasıl taşladıkları tevratın bazı bölümlerinde de yer alır. İnna ladin amanu waladin hadu wal Nasara wal Sabi'in man aman bil Lahi wal Yom al aakhir wa İman eden kimseler. Yahudileşen kimseler. ''Ellezine haduyu yahudileşen'' diye çeviriyorum. Çünkü Kur'an'da Yahudileri ifade eden üç tip ibare gelir. Bir, Yahut biçiminde gelir. İkincisi, Yahut biçiminde gelir. Üçüncüsü de, ''Ellezine hadu'' biçiminde gelir. İşte, الذين هادو farklı bir mana taşır bendenize göre Yahudiler değil Yahudileşen kullar anlamı veriyorum onun için Ve Hristiyanlar ve Sabiiler Sabiiler Kur'an'da üç yerde anılırlar Sebe'e döndü manasına gelir Aramcanın bir diyalekti olan Mandence'de suya dalmak, boy abdesti almak manasına gelen saba'a kökünden türetilmiştir. Bunlar Yahudilikten ayrılan bir mezhebin mensuplarıdır. Ve muvahhittirler. Bunların kutsal metinleri son yıllarda ortaya çıkartıldı ve tercüme edildi. Ki e, Gimza ve Polans da bunların iki kutsal metinleri Orada da geçtiği gibi Sabi'iler, özellikle bugün dünya üzerinde 20 bine yaklaşık Sabi'i var. 20 bin kişi. Bunlar Irak'ta, bir kısmı İran'da yaşayan müstakil bir din sahibi insanlar. Kur'an bunların dinlerini o dönemde tanıyor ve bunları da diğerleriyle birlikte sayıyor. Bu kadar malumatı yeterli buluyorum. Bunlar peygamber olarak Hazreti Yahya'yı kendi peygamberleri olarak söylerler ve inanırlar. Men âmene billahi. Bütün bu sayılan sınıflar, iman eden Müslümanlar yani, Yahudileşenler, Hristiyanlar, Sabi'inlerden, bütün bunlardan kim Allah'a iman ederse? Vel <gülüyor> yevmil ahûd, ahirete iman ederse, ve amile salihan ve salih olma özelliği taşıyan amel işlerlerse فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عَنْدَ رَبِّهِ Rabbleri katında ecir, ücret onlar. Yani onların ücretleri, ecirleri Allah katında bakidir. Kesinlikle karşılıklarını alacaklar. وَلَا خَوْقٌ عَلَيْهِمْ Onlar gelecekten endişe etmeyecekler وَلَا هُمْ geçmişte yaptıklarından da üzüntü duymayacaklar. Tabi burada bu ayetin manası üzerinde bir miktar durmam gerekiyor. Bakara 62 ile Maide 69 aynıdır. Bir kelimenin takdim tehiri dışında aynı formla gelir bu iki ayet. Bu ayette söylenmek istenen şey aç bu ayeti Müslümanlar da dahil. Kendisini Müslüman diye nitelendiren, kendisine Yahudi diyen, kendisine Hıristiyan diyen, kendisine Sabi'yi, kendisine bir başka şey diyen. Tüm insanlara yönelik bu ayet. Ve insanları karşısına alan Kur'an, burada üç şart koşuyor. Diyor ki, kendinizi ne olarak isimlendirdiğiniz önemli değil. Kendinize ne dediğiniz önemli değil. Allah'ın size ne dediği önemli. Allah'ın koyduğu ölçüye göre siz nesiniz? Odur önemli olan. Yani kendinize Müslüman ismini vermekle Müslüman olamaz. Allah'ın tarif ettiği gibi Müslümansanız Müslümanız. İşte Allah da şimdi onu tarif ediyor. Ve burada üç şart sayılıyor. Bunlar içinden... Kim Allah'a iman ederse, Allah'a iman yalnız bir pakettir tabiri caizse. Bu paketin içinde ne yer alır? Peygamberlerin tümüne iman yer alır. Kur'an'dan, çünkü biz bunu öğreniyoruz. Ve Kur'an, peygamberlerin bir kısmına inanır, bir kısmını inkar ederiz, bazısına inanır, bazısını inkar ederiz diyenleri, gerçek kafirler onlardır. Diyor bunlar için. Demek ki Kur'an bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamayı peygamberlerin gerçek kafirlik olarak isimlendiriyor. Misa 150. O zaman Allah'a imanın alt başlığı altında Allah'ın gönderdiği tüm peygamberlere iman, Allah'ın gönderdiği tüm kitaplara iman da yer alıyor. Ayrıca Kur'an'da ehli kitabın hiç bir dinine mensup olanı süpürülmez. Toptan ibare geçmez Kur'an'da. Hep ayrılır. <gülüyor> <gülüyor> Leysu sebaa'en min ehli kitap ayetinde olduğu gibi. Ehli kitabın hepsi bir değil. Yine Kur'an'ın birçok ayetinde onların içinden bazıları vardır ki gece vakti Allah'ın huzurunda halka kaşyetle secdeye kapanırlar. İşte bu gibi birçok ayette ehli kitap iyileri ve kötüleri ikiye ayrıldı. Yine kötüleri için örneğin Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldu denilir mesela. Hristiyanların içinden Hazreti İsa'ya teklif inancı ile inananlar ve onun Tanrı'nın bir parçası olduğunu söyleyenler için onlar kafir oldu der mesela. Onun için Kur'an'ın ehli kitaba yaklaşımı farklıdır. Kur'an bizim heves ve arzularımız istikametinde bakmaz dinlere. Allah'ın koyduğu ölçüler vardır. O ölçüye göre tüm insanları takmis eder. İşte bu ölçüye göre bir, Allah'a iman eden. Bu paketin içinde Allah'ın gönderdiği tüm peygamberlere ve tüm kitaplara iman vardır. İkincisi, ahirete iman eden. Yani aşkın hakikatlere. Üçüncüsü de Salih öz olma özelliği taşıyan eylem yapan herkes ebedi mutluluğun kaynağından içecektir. İşte Allah'ın bize verdiği cevap budur bu noktada. O iz ahadna Hani bir zamanda sizden söz almıştık. Ve ata na'taakakum sizin üzerinize tuğru kaldırıp sizden söz almıştık. Oradaki vavvav vav, haliye diye öyle mana veriyorum. Tuğru üzerinize kaldırmış olduğumuz halde sizden söz almıştık. ''Huzûmâ âtaynâkum bi kuvveti. Bu söz ne sözüymüş? Size verdiğimiz şeye tüm sıkı sarılın, yapışın. ''Vezkuru mâ fîhî leallekum Ve onun içinde olanı sürekli bir bilinç haline dönüştür. Onun içinde olanı hatırdan çıkarmayın. Bilincinizi onun içinde olanla yenileyin. لَعَلَّكُمْ <gülüyor> تَتَّقُونَ <gülüyor> Ki sorumluluğunuzun bilincine var. Diye söz almıştım. Bu noktada bu ayette ifade edilen Gerçek şu olsa gerek. Allah İsrail oğullarından artık vahyine uyacağına dair bir ahit alıyor. Bu ahit bilmem kaçıncı ahit. Daha önce de ahitler almıştı ama ahlini yeniliyor. Lakin buradaki bu ümmete söylenen bir gerçek de var. Bu ayetin İlk Müslüman muhataplarına ve model muha muhataplarına söylediği gerçek de şu. Ey ümmeti Muhammed! İsrail oğullarından bu ahdi aldık. Tevrat'ta, Kur'an'da da sizden aldık. Sizden de Allah'ın gönderdiği vahye uyacağınıza dair ahid aldık. Bakın! Ahdimize uymayanlar akıbeti ne olmuşsa sizin de akıbetiniz o olacaktır. Tabi Aynı zamanda buradaki sımsıkı yapışın emri, kitabı elinize alın da göğsünüze bastırın, dudaklarınıza götürün, sımsıkı yapışın değil elbette. Bunu aklı selim olan herkes bilir. Burada yapışmamız istenilen şey, kitabın, mushafın sayfaları değil, hükümleridir. Onun içinde yer alan hayattır. O hayatı hayatımıza dönüştürebilirsek,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 acıması ve lütfu olmasaydı, acımasaydı ve size lütfetmeseydi Allah, kesinlikle mahvolmuştur. وَلَقَدْ عَلِمْكُمُ الَّذ۪ينَ اَتَدَوْ مِنْكُمْ yasağına karşı aşırı gidenleri, haddi aşanları siz de biliyorsunuz içimizden. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُهُ قَرَدَتَنْ حَاتِينَ Biz onlara demiştik ki bu taşkınlığı yapınca maymundan beter olun. Tabi maymundan beter olun manasını belki diğer mealler gibi bulamayabilir. Aşağılık maymunlar olun tam literal manası harfiyen böyle. Ancak... Maymunlar, hayvanlar kendi içlerinde yüksek ve aşağılık, yüksek ve alçak diye tasnife tabi tutulamaz. Yani. Onun için buradaki ibareyi bendeniz maymunlardan beter olun diye çevrilmesinin daha doğru olduğuna inanıyorum ki Rufaçir Aliüsi de bu ibareyi tefsir ederken bu ibare bir emir değildir der. Bir terktir. Tahliyedir ve hızlandır. Yani Allah'ın artık yardımını kesmesi, yüz çevirmesidir. Ne halimiz varsa görün de. Peki niçin onlara böyle buyurulmuştur? Çünkü onlar maymunlaşmışlardır. Onların maymunlaşmaları fiziki idi diyenler, İsrailoğulları kaynaklarından da delil getirirler. Ancak Resulullah'tan bu konuda herhangi bir delil gelmemiştir, aksi gelmiştir. Çünkü Resulullah'ın, Ahmet bin Hanbel'in naklettiği bir hadisinde Allah hiçbir kalma lanet etmedi, domuzlar ve maymunlar daha önceden de vardı. Bu hadisi Müslüm'de nakleder. Onun için bu hadise göre biz mücahidin tefsirini doğru kabul edeceğiz. Mücahid onların ahlakı maymunlaşmıştı der. Nasıl maymunlaşmıştı? düşmanlarını taklit eder hale gelmişler. Kendilerine katleten düşmanlarını taklit eder hale gelmişler. Çünkü düşmanları olan Firavun'un tanrısı olan ineği yaptılar ve ona saygı duruşunda bulundular. İşte onların maymunlaşmaları buydu. فَجَعَلْنَا هَا نَكَالَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ Biz Onların önlerinden gelen kavimler ve daha sonra gelen milletler için işte bunu ibret ve sikası kıldık. وَمَوْعِضَ Allah'a karşı kulluk sorumluluğunun bilincinde olanlar için de bu hadiseyi bir vaaz, bir nasihat, bir öğüt kıldık. Bununla Allah bize öğüt vermekte ve ey ümmeti Muhammed siz de düşmanlarınızı taklit ederseniz siz de tahkik ehli olmayıp taklit ehli olursanız ki biz peygamberi bile taklit ile emrolunmadık Gazali'nin dediği gibi ömürne bit teessi la bit biz diyor Gazali, sünnet ile emrolunduk. Taklit etmekle, benzemekle değil. Onun için peygamberi bile taklit etmekle emrolunmadığımıza göre nasıl düşmanlarımızı taklit ederiz ve taklitçi oluruz? Taklidin iyisi kötüsü olmaz. Tahkik ehli olmak ve iyiyi tahkik etmek lazım. Ama kötüyü taklit etmek en kötü olandır. İşte onlar için ahlakı maymunlaşanlar diyor Kur'an. Ve sonu dağvana, En elhamdülillahi Rabbi alamin.